Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugün sizlere Yunus Emre'yi anlatacağız. Türk milletinin yetiştirdiği en büyük tasavvuf erlerinden ve Türk dili ve edebiyatı tarihinin en büyük şairlerinden biri olan Yunus Emre'nin hayatı ve kimliğine dair hemen hemen hiçbir şey bilinmemekte. Yunus'un bazı mısralarından, 1273'te Konya'da ölen tasavvuf edebiyatının büyük ustası Mevlana Celaleddin-i Rumi ile karşılaştığı anlaşılmaktadır. Buradan da Yunus'un, 1240'larda ya da daha geç bir tarihte doğduğu sonucu çıkarılabilir. Bilinen hususlar onun Risale-i Tün adlı eserini 1308 yılında yazmış olması ve 1321 tarihinde vefat etmesidir. Böylece 1240 veya 1241 yılında doğduğu anlaşılan Yunus Emre, 13. yüzyılın ikinci yarısıyla 14. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır. Buça Selçukluların sonuyla Osman Gazi devrelerine rastlamaktadır. Yunus Emre'nin şiirlerinde bu tarihlerin doğru olduğunu gösteren ipuçları bulunmakta, şair, çağdaş olarak Mevlana Celaleddin, Ahmet Fakı, Geyikli Baba ve Seydi Balum'dan bahsetmektedir. Sarıköylü ve Karamanlı oluşu meselesi hala belli değildir. Yüzyıllardan beri halk arasında yaşayan inanca göre o, Sivrihisar yakınında Sarıköy'de doğmuş, çiftçilikle meşgul olmuş, Tapduk Emre adlı bir şeyhe intisap etmiş, tekkelerde yaşamış ve veliliğe erişmiştir. Anadolu'da 10 ayrı yerde mezar olduğu ileri sürülen Yunus Emre, halk arasındaki inanca ve bazı tarihi kaynaklara göre Sarıköy'de ölmüştür. Orada yatmaktadır. Bugün Eskişehir-Ankara yolu üzerindeki Sarıköy istasyonu yakınında Yunus Emre'nin türbesi ve bir müze bulunmaktadır. Yunus Emre, Türk kültürünün en değerli yapı taşlarındandır. Zira Yunus Emre, sadece yaşadığı devrin değil, çağımız ve gelecek yüzyıllarında ışık kaynağıdır. Allah ve O'nun yarattıklarını içine alan sonsuz sevgisinden kaynaklanan fikirleri, dünya üzerinde insanlık var oldukça değerini koruyacaktır. Yunus Emre'nin amacı, Sevgi yoluyla dünyada yaşayan tüm insanların hem kendileriyle hem evrenle kaynaşmasını sağlamak ve sonsuz yaşamda ebedi hayata doğumlarını sağlamaktır. Yunus Emre'nin şiirlerinde her devrin okuyucusu ya da dinleyicisi kendini etkileyecek bir şey bulmuştur. Yunus, şiirlerinde duru bir Türkçe kullanmıştır. Yunus'la birlikte dil daha renkli, canlı ve Halk zevkine uygun bir hale gelmiştir. Şimdi Yunus Emre ile ilgili Sevginin Kaynağı adlı konuşmayı dinleyelim. Sevginin Kaynağı Merhaba Berna. Merhaba Ahmet. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sana bir şey sorabilir miyim? Elbette sorabilirsin. Neyle ilgili? Kainattaki her şeyi seviyor musun? Ya da her şeyi sevebilir misin? Nereden aklına geldi bu soru şimdi? Nereden aklıma geldiğini sonra söylerim. Sorumu cevaplayacak mısın? Severim herhalde. Ee, ama yok yok sevmem. Ali'ye sinir oluyorum mesela. Kardeşimle kavga ediyorum. Evet, herkesi sevmiyoruz ama sevmemiz gerekiyor. Sorunun aklına nereden geldiğini söyleyecektin. Yaradılanı sev yaratandan ötürü diye bir söz var. Bunu biliyor musun? Evet, biliyorum. Yunus Emre'nin sözü. Bu söz sana neler hatırlatıyor? Kainattaki her şeyi sevmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü kainattaki her şeyi Allah yaratmış. Allah güzel olduğuna göre yarattıkları da güzeldir. Bu sebeple Yunus Emre'yi evrenle kaynaşmış bir insan olarak hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Doğru. Yunus Emre evrenle kaynaşmış bir insan. Ona göre evrende asıl olan şey sevgidir. Sevginin kaynağını yaratıcı olarak görüyor. Kainattaki her şeyi seviyor. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz diyerek duygularını belirtiyor. Peki ben de sana bir soru sorabilir miyim? Neyle ilgili? Bu konuyla ilgili. Nedir? Diyelim ki pek çok zamanını beraber geçirdiğin bir arkadaşın var. Evet. Arkadaşınla buluşmak için bir saat ayarladınız ama arkadaşın gelmedi. Ne yaparsın? Yaptığının yanlış olduğunu söylerim arkadaşıma. Beni orada beklettiğini dile getiririm. Arkadaşın bunu birkaç kez tekrarlarsa ne yaparsın? Sonraki buluşmalara gitmeyeceğimi söylerim. Diyelim ki arkadaşına bir hediye aldın. Karşılığında bir şey bekler misin? Teşekkür etmesini beklerim. Ama o teşekkür etmezse sana o zaman ne yaparsın? Ona bir daha hediye vermem. Borç para alsa senden ve geri vermese o zaman ne yaparsın? Ee, ona bir daha borç para vermem. Bu şartlar altında arkadaşının başı sıkışsa ona yardımcı olur musun? Hayır olmam. Arkadaşlarını devam ettirir misin? Hayır ettirmem. Hatta selam bile vermem öyle birisine. Neden peki? Neden vereyim ki? Seninki de soru mu yani şimdi? O hiçbir şeye karşılık vermeyip iyi niyetlerimi hep suistimal etti. Ama bizi yaratan bize öyle davranmıyor. Hmm. Sözü nereye getirmek istediğini anladım. Yunus Emre de böyle düşünüyordu. Evet biz, bizi yaratana karşı sorumluluklarımızı yerine getirmesek bile... ...o bizi hep sevdi. Ne nimetlerini ne de sevgisini eksik etti. Yunus Emre de... Böyle düşünerek kainatı sevgi merkezi haline getirdi. Bana bu konuyu da hatırlattığın için teşekkür ederim. Böyle güzel bir konuyu açtığın için ben teşekkür ederim. Derse geç kalacağım. Gitmem gerekiyor. İyi dersler Berna. Sana da canım. Şimdi de Yunus Emre ile ilgili şu kısa metni... ...dikkatli bir biçimde dinleyelim. Yunus Emre'ye Dair Yunus Emre'nin amacı... ...sevgidir, dostluktur, barıştır. Bu yolda Yunus... Bütün insanların gerek kendileriyle, gerek çevresiyle kaynaşmasını, barışık olmasını ve sonsuz hayatta yeniden doğmasını sağlar. Bu sebeple Yunus Emre sevgisinde gönül, alemin gözbebeğidir. Öyle ki Yunus Emre, gönül için hakkın tahtı der. Gönül çalabın tahtı, gönüle çalap baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Sevgiye ve gönüle verilen bu değer ışığında Yunus Emre'nin insan sevgisi ve hoşgörüsü açıkça anlaşılır. İşte bu sevgi ve hoşgörü sayesinde Yunus Emre, seslendiği insanların toplumdaki seviyelerine bakmadığı gibi, onları dinine, mezhebine, ırkına ve rengine göre de ayırmamıştır. Bu gönülle Yunus Emre, bütün insanlığı kucaklayan bir tutum izlemiştir. Yunus Emre ayrılıkçı değil, Birlikçi, birleştirici bir insandır. Yunus Emre diliyle özetlersek, Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Yeniden görüşmek umuduyla, hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.